Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Bugün Hz. Rasul'ün örnekliği çerçevesinde yaptığımız sunumların 20.sini yapacağız inşallah Konumuzun başlığı Akabe Biyatları Mekke'de 12 yıl ona başlığında sürdürdüğümüz sunumlarda aşağı yukarı son kısımlara geldik Günümüz Müslümanlarını bugün en çok ilgilendirmesi gereken konuların başında akabe biatları gelmeli. Ben konuya böyle başlıyorum, bu cümleyle başlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Osmanlı hilafetiyle doğru veya yanlış Müslümanların bir devleti bulunmaktaydı. Osmanlı'ya ne kadar Allah'a göre yönetilen bir devlet, Allah'ın yasalarıyla yönetilen bir devlet deseniz de usulde veyahut da görmüşte Müslümanların devleti sayılıyordu ve o yıkıldı. Ancak birinci dünya savaşında yenilen Osmanlı devletin yıkılması, Müslümanların devleti yıkılmış sayılırken, yıkılan Osmanlı'nın hakim olduğu topraklar üzerinde batıya bağımlı küçük devletler kuruldu. Hemen hemen hepsi, hiçbir tanesi ayrı değil, hepsi batıya bağlı olarak kuruldu. Müslümanların yaşadıkları bölgelerde kurulan devletlerin hiçbiri Müslümanlara biz Allah'ın kurallarına dayalı bir devlet kurduk iddiasında olmadı. Her ne kadar bazı ülkelerde şeriat devleti kurduk iddiaları olsa da kurdukları şeriat devletlerinin İslam'la hiçbir ilgisi olmadı. Araplar şeriat diye Arap örfünü, İranlar şeriat diye Acem Arap örfünü ve o örften oluşan Caferi mezhebini, Kattafi'nin Libya'sı ise yaptığı yeşil devrimle sol nasyonalist İslam karışımı bir yeşil devrimini iktidar etti. Gerçekte Allah'ın Müslümanlar için emrettiği bireysel, toplumsal, hukuki yapılanmaların hiçbiri gerçekleşmedi. Osmanlı hilafetinde var mıydı diye bir soru sorsak olması gereken elbette Osmanlı'da da yoktu. Aslında Müslümanların Allah'ın kurallarına göre kuracakları, kurdukları devlet. Uzun yıllardan beri hayattan silinmişti. Müslümanlar, etnik, mezhebi kökenlerinin, aşiret hırsına dayalı iktidarlarının baskın iktidarlarını amaçlarına kullandıkları İslam adına cihat söylemleriyle sürdürdüler. Geçmişte. Ancak Osmanlı ilavetinin yıkılması, olmayan Müslümanların devletinin gerçeğini ortaya çıkardı. Yani takka düştü. Kel göründü hesabı, Osmanlı yıkıldı, hilafet kaldırıldı. Gerçekte Müslümanların İslam adına bir hiç oldukları ortaya çıktı. Anadolu'da toplanan Müslüman gençler, güya İslam adına Osmanlı tarafından uzun yıllar Balkanlarda, Arabistan çöllerinde savaştırıldılar. Osmanlı'nın İslam'dan sattığına inanan Arap halkları uzun süreli savaşlara giriştiler ve arkalarında da İngilizler aldılar. Müslüman topluluklar bir taraftan dışarıyla savaşırken diğer taraftan birbirleriyle savaşarak kendilerini öldürdüler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanların yaşadığı her ülkede İslam'a uyanış adı altında geleneksel Müslümanlığına sahip çıkılırken bir müddet sonra Kur'an'a dönüş hareketleri başladı. Ancak yaşayan toplulukların yakın ataları üç kıtaya hakim imparatorluktan kalmanın sıkıntılarını yaşıyordu. Dedelerinin üç kıtaya hakim Osmanlı adına savaşmış olmaları nedeniyle bir an önce yeniden üç kıtaya hakim bir devlet kurma hayaliyle yanıp tutuştular. Müslümanların devlete doğru yürüme faaliyetleri sürekli akamete uğradı. Kimi Müslüman topluluklar geleneksel din anlayışlarını, mezheplerini, devlet yapma hayalini, kimi Müslüman toplukları ise batıdan etkilenerek batı tipi devlet kurma hayalini sürdürdüler. İşte bu nedenle akabe biatları Müslümanlar için önemli. Zira akabe ile Müslümanlar İslam'ın tebliğinin başladığı Mekke'den Medine'ye hicret edip devletlerine kavuştular. Kısaca akabe biatleri Müslümanları devlete götüren bir sonuçtur. Bu nedenle Müslümanlar hayallerinde, ideallerinde sürekli tekrarladıkları devlet devletlerine ulaşabilmeleri için akaba biatlarının özlerini kavramaları gerekir. Akabibiyatları süreci Mekke'deki mücadelede sonuçsuz kalan Müslümanlara Medine'de özgürlük kapısı açılarak büyük bir imparatorluğun yolunu açtı. Müslümanları ülkelerine davet eden Medine şehri nasıldı? O dönemlerde Arabistan'daki her şehrin kendi siyasi konumu yapısı olduğundan daha önce söz ettik. Aşiret yönetimi olan site devletlerinin yapılarını ilk bölümlerde uzun uzun anlattık. Bu nedenle Medine'nin sosyal siyasi yapısı hakkında ön bilginin çok kısa olarak yararlı olacağını ve bu bilgileri biraz daha tekrar edeceğimizi düşünüyorum. İslam'ın tebliğinden önceki yıllarda Medine uzun süreli kabile savaşlarıyla sarsılıyordu. Medine'de iki kardeş olan Es ve Hazret için soyundan gelen kabileler birbirine girmiş, kabile savaşlarına Yahudiler de kendi aralarında savaş vererek katılmışlardı. İki Arap kabilesinin müttefikleri Yahudiler, Yahudi kabileleri Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza arasında bitmek bilmez uzun savaşlar Medine'deki birliği altış ediyordu. Aslında Medine Arabistan'ın diğer şehirlerine göre toprakları verimli, hurma bahçeleriyle ünlü, ticari kervanlarıyla önemli, her ticaret kervanı mutlaka uğradığı ekonomik açıdan değerli bir şehirdi belki de siyasi çekişmelerin çıkar çatışması olarak gün yüzüne çıkmasının ana sebeplerinden birisi de buydu. Halbuki barışın sağlandığı zamanlarda Medine, bütün Arabistan şehirlerinin gözdesi haline geliyordu. Medine şehri Arapların kurduğu bir şehirdi. Es ve Hazreç iki kardeş kabile. Ataları tarafından kurulan Medine şehrinin doğal yöneticileri olarak görülüyorlardı. Yani Evs'e karşı, Hazreç'e karşı, Hiçbir Yahudi kabilesi veya başka topluluklar iktidar mücadelesi vermiyordu. İki kardeş kabile, Es ve Hazreç birbirlerine karşı Medine'nin yönetimi için iktidar mücadelesi veriyorlardı. İki kabile arasında süren iktidar kavgaları Yahudilerin de katılmalarıyla korkunç sonuçlar doğuruyordu. Yahudiler Medine'nin yönetimi konusunda yani Medine'nin krallığı konusunda iddialı değillerdi. Medine'ye kendilerini misafir olarak gelmiş görüyorlardı. Arapların yönetiminde yaşıyorlar, kendilerine tanınan haklarla dinlerini serbestçe yaşıyorlardı, ticari hayatlarını istedikleri gibi sürdürüyorlardı. İki kabilenin iktidar savaşlarına bir de onlar katılsaydı herhalde Medine çekilmez bir şey olurdu. Tarihçiler, Boğaz adını verdikleri Es ve Hz arasındaki savaşların bazılarının 120 yıl sürdüğünü söylüyor. İslam tebliğinin sürdüğü günlerde, Medine'liler, Medine'deki bütün yaşayan grupların katılacağı merkezi bir otoritenin savaşlara son vereceğini düşünerek bir karara vardılar. Roma ve İran monarşisini kendilerine örnek alarak bir yönetim tarzı kurmak istediler. Bu fikir daha önce önlerine çıkmamıştı. İki kabile Esvac'a sürekli kavga ediyordu. Ama yeni ortaya çıkan fikirde Medine'deki yaşayan bütün topluluklar işin içine girecekti. İranlar, Romalılar gibi büyük bir imparatorluk olmasalar da ülke içindeki farklı etnik kökenleri, bin kökenli olan insanları, birlikte yaşayacakları, her toplumun haklarının belirlendiği bir yönetimin kurulmasına karar verdiler. Hazreç kabilesinden Abdullah bin Übey bin Selül'ü de başlarına kral yapmak istediler. Bu karara vardıklarında her kabileden bir temsilci, Abdullah İbni Übey bin Selül'ün yardımcı olarak seçileceklerdi. Böylece yönetimde her kabile kendini temsil etmiş olacaktı. Bazı rivayetlere göre Medine'liler verdikleri bu kararı Mekke'de 10 yılda bir kutlanan bayram günü bütün dünyaya ilan edeceklerdi. İblis Selül'ün krallığı ilan edilmeden Medine'lerin hayatına akabe biatleri girdi. Akabe, Sarp, dik yokuş veya sarp, dik geçit anlamlarında kullanılmış. Etrafı dağlarla çevrili, Mekke'nin çevresinde birden fazla tarife uyan geçitlerin olduğu rivayet edilir. Ancak daha sonra akabe denilince biatların yapıldığı yer akla gelir. Biat edilen akabe kayıtları Mekke'ye 2 veya 3 kilometre uzaklıkta Mina ile Mekke arasındadır veya 3 kilometre uzaklık konusu herhalde kaynaklara farklı yerlerden yapılan, ulaşımda kullanılan yollardan kaynaklanıyor. Tarihi bilgilere baktığımız zaman Medeniler Akabe'de 3 defa buluştular. Ancak Müslümanların tarihinde 2 Akabe biatından söz edilir. Biatlar konusunu araştırırken çalışmalarıma 3. de kattım. Medenilerin ilk Akabe buluşması diğerlerinden farklı, önemli bir buluşma. Yani ilk buluşma. Çünkü diğer iki akabe biatı ilk buluşmanın sonuçları. 620 yılında Mekke'ye haç için gelen Medine'lilerden bir grup, peygamberin Kur'an okumasını dinlediler. Merakla birbirlerine baktılar. Dinledikleri üzerinde konuşmak için Medine'den gelenlerden ayrılarak akabe kayalıklarında buluştular. Çünkü Mekke'ye her geldiklerinde Müslümanlara ve peygambere karşı yapılanları görüyorlar. Ayrıca haberlerini alıyorlardı. Ki o dönemlerde Müslümanlara karşı büyük baskılar, boykutlar yapılmaktaydı. Rivayetlere göre Hazret kabilesinden Esad bin Zürare, Akabe'de buluşanların arasındaydı. Müfessirlerden bazıları, Cin Suresinin 1'den 5'e kadar olan 1, 2, 3, 4, 5. ayetlerindeki, De ki, cinlerden bir topluluğun okunanları dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik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 bu olay üzerine indiğini söylüyorlar bazı müfessirler. Müslümanların Mekke'de baskılardan bunaldığı bir dönemde, Resul'ün taife gidip taşlanarak dönmesinden sonra gönderildiği ifade edilen bu ayetlerin, Resul'e mutlu bir haber verilerek onun umutsuzluğa düşmesini engellemiştir yorumunda yapıyorlar. Akabe'de buluşan Medeniler dinledikleri ayetler üzerinde görüşmeler yaparak, konuyu Medine'ye dönünce akıl sahipleriyle konuşmaya karar verdiler. Tarihi rivayetlerden anlaşılıyor ki Akabe'de buluşan Medineliler ayetlerden etkilenmiş, aklen, kalben hidayete ulaşmışlardı. Fakat bunu ne diğer Medinelilere, ne Resul'e ne de Mekke'deki Müslümanlara söylemediler. Aralarında konuşarak gizli kalmasını istediler. Onların aklen, kalben Allah'a yaklaşmalarını, ayetlere inançlarını, Müslümanların tevhide biati çerçevesinde ele alabiliriz. Onlar Allah'tan başka ilah olmadığını beyan eden ayetlerin özündeki putları red, Allah'ı tek ilah yani tek otorite kabul etme anlayışına inanmış kalpleriyle tasdik etmişlerdi tevhid biatle kelime-i şahadete biatı ayrı gerekir. Zira kelime-i şahadete biatte Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederek tasdik etmek var. Akabede buluşan Medine'liler Allah'ın tek ilah olduğuna inanmışlar ama henüz Rasul ekliyip onu tasdik etmemişlerdi. Bu açıdan onlar henüz kelime-i şahadete biat etmedi diyebiliriz. Onların Müslümanlığı bir bakıma bundan önceki bölümlerde söz ettiğimiz Müslümanlıklarını Resul'den, Müslümanlardan gizli tutanlara benzemektedir. Bir yıl sonra yani 621 yılında Medine'liler tekrar hacca geldiler. Bir yıl önce Kur'an'ı dinleyip aralarında istişare eden Medine'liler Müslüman olmuşlardı. Ancak onların Müslümanlığından ne Resul'ün ne Mekke'deki Müslümanların ne de putperestlerin haberi vardı. Hiçbirisinin haberi yoktu. Medineli Müslümanlar bu durumdan kurtulup en azından Resulün kendilerinden haberdar olmasını istiyorlardı. Bu nedenle Akabe kayalıklarında buluşmak için Resul'e haber ulaştırdılar. Allah'ın Resulü Akabe kayalıklarında altı Medineli ile buluştu. Altı Medineli Esad bin Zurare, Af bin Haris, Rafi bin Malik, Ukbe bin Amir, Kutba bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Re'ab idi. Bunların arasında bir yıl önce akabe kayraklarında buluşup dinledikleri Kur'an'ı isşare edenler de vardı. Tarihe birinci akabe biatı olarak geçen buluşmada Medineliler Allah'ın tek ilah olduğuna, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resul olduğuna tasdik ettiler. Yani bundan önceki hafta üzerinde durduğumuz kelime-i şehadete biatı gerçekleştirildiler. Altı kişinin arasında bulunan Ubade bin Amir rivayetinde yaptıkları biatın ayrıntılarını şöyle anlatıyor refahta olduğu kadar sıkıntıda, sivinçte olduğu kadar üzüntüde Resulullah'ı destekleyecek, her konuda emirlerine itaat edeceğimize, Resulullah'ı kendi nefsimizden aziz tutup durum ne olursa olsun ona muhalefet etmeyeceğimize, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza, Allah'a asla şirk koşmayacağımıza, hırsızlık ve zina yapmayacağımıza, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, kendiliğimizden uyduracağımız yalan ve dolanlarla hiç kimseye iftirada bulunmayacağımıza, hiçbir hayırlı işte Resulullah'a muhalefet etmeyeceğimize dair biat ettik. Dikkat ederseniz, biata dair bu sözler Müslümanlar için önemlidir. Biat konusunu incelerken hükümlere biatlerden söz etmiştik geçen hafta. Günümüzdeki Müslümanların yabancısı olduğu bu biat türü bizimle sahabe arasındaki farkı belirtiyor. Medenliler geri dönüşlerinde İslam'ın tebliği için çalışacaklarını söylediler. Ancak Resul'den bir istekleri vardı. Gelen ayetlerle ilgili fazla bilgileri yoktu. Ayrıca yaklaşık 11 yıl Mekke'deki mücadelenin ruhundan da haberdar değillerdi. Kendilerini İslam üzerine yetiştirecek, Medine'deki İslam'ın tebliğinde kendilerine yardım edecek birini vermelerini söylediler. Bunun üzerine Resul Musab bin Umeyr'i görevlendirdi. Musab bin Umeyr, 585 yılında doğmuş, 625 yılında 40 yaşında iken Uğuz Savaşı'nda şehit edilmiştir. Bedir ve Uğuz Savaşları'nda Müslümanların sancaktarlığını yapmıştır. Peygamberin yakın arkadaşlarındandır. Mekke'nin zengin ailelerindendir. Resul ondan şu sözlerle bahseder. Rivayet edilir ki, Resul Musab için şöyle der. Mekke'de Musab bin Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka bir genç görmedim. Resul'ün Medine'ye İslam'ı tebliğ için Musab bin Umer'i seçmesi, onun insanları görevlendirmede nasıl bir zekaya, üstün yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Medine, zenginliği yaşayan bir şehirdi. Akabe biatında bulunan Medeniler içinde Esad bin Surare, Hazreç kabilesinin ileri gelenlerindendi. Nitekim Resul onu sonraki yıllarda Hazreç kabilesinin lideri olarak görevlendirdi. Hazreç kabilesinin karşısında yine zenginliğiyle ünlü Evs kabilesi vardı. Bu iki kabile Medine'nin asıl soylarındandı. Yahudilerin durumu ise zenginlik açısından daha tartışılmazdı. Resul Medine toplumuna İslam'ın tebliğcisini, öğreticisini gönderirken zenginler arasında nasıl davranacağını bilen, onların içinde yetişmiş, zenginliği, zenginliğin yaşamını bilen birini seçti. Musab bin Umeyr. Giyimiyle, kuşamıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, konuşmasıyla saygınlık uyandıran bir gençti. Peygamberden, 14 yaş küçük olmasına rağmen Rasul'ün meclisinde olgunluğuyla dikkat çekiyordu. 621 yılında Medine'ye İslam'ın tebliğ için görevlendirildiğinde 36 yaşında. Gençlik ile olgunluk arasında dönüm noktası yaşayan biriydi. O nedenle saygın duruşuyla büyüklerin, yaşı gereği ise gençlerin sempatisini kazanıyordu. Tarihi rivayetlerde onun es kabilesinin lideri Saad Bin Muaz ile ilk karşılaşmasını ilginç bir şekilde anlatılıyor. Musad bin Umeyr ile Medine'ye dönen Medeniler Hazreş kabilesindendi. Aralarında hiç evsli yoktu. Onlar Medine'de açıkça İslam'ın tebliğini başlattıklarında Yahudilerden önce evs kabilesi karşı çıktı. Özellikle Yahudiler İslam'ın tebliğine karşılık İki büyük Arap kabilesinden biri olan Evs'i Hazreçlere karşı bitiyorlardı. Esad bin Zürare ve arkadaşları Musad bin Umer ile kabilesini karşı karşıya getiriyor, baskı yapmadan ikna yoluyla İslam'ın tebliğini gerçekleştiriyorlardı. Yani Musad bin Umer ilk önceleri Evs kabilesinin insanlarına anlatıyordu, onların misafiriydi. Hazireşlerin lideri olan İbn Selül, Dirşat'tan hiç memnun değildi. Zira böyle giderse krallığından olabilirdi. Onun için İbn Selül de ortalığı karıştırmakla meşguldü. Musab bin Umeyr evlerde, Kurmalıkların gölgesinde Medenilere İslam'ı anlatıyordu. Yine bir gün Hazreş kabilesinden bir gruba İslam'ı Kurmalıkların gölgesinde anlatırken evsiler görmüş, durumu liderlerine bildirmişlerdi. Evsin lideri Saad bin Muaz, büyük bir hiddetle kurmalıklara doğru gelmeye başladı. Bunu gören hazretliler, eyvah, yine bunlarla aramızda büyük kavga çıkacak diye endişelenirlerken, Musad bin Umeyr hemen ayağa kalktı. Saad bin Muaz'ı ayakta karşıladı. Oturmakta olduğu yeri göstererek baş köşeye oturması için buyurdu. etti. Saad bin Muaz, kavga çıkarma umuduyla gelirken, kendisine gösterilen saygı karşısında ne yapacağını bilemedi. Zira Musab'in oturduğu yer oradaki örfe göre baş köşe sayılıyordu. Musab bin Umer'in gösterdiği yere oturdu, Musab da dizinin dibine oturdu ve Medenilerin ne kadar misafir ferver olduklarından, ne kadar insanlara karşı saygılı olduklarından söz etti. Sa'd bin Muaz ne söyleyeceğini şaşırdı. Güçlü bir iradeye, akla, zekaya sahipti ama Musab'in tavrı karşısında bütün planları altısı olmuştu. Halbuki o kavga etmeye gelmişti. Nasıl davranacağını bilemez hale geldi şaşırdı. Bir şeyler söylemeye çalışırken, Musab bin Umer ona tevhidi, İslam'ı tane tane anlatmaya başladı. Musab'ı dikkatli dinleyen Sa'd bin Muaz etkilendi. Müslüman oldu. Ve bütün kabilesine Müslüman olmaları için emir verdi. Rüvayetlere göre o emirle Erzsü gün, gün boyunca herkes, duyan herkes Müslüman oldu. Böylece iki kabilenin İslam'a girişi iki farklı şekilde gerçekleşti. Erz kabilesi çok sevdikleri liderlerinin emriyle, Hazreş kabilesi ise ikna yoluyla Müslüman oluyorlardı. Musab bin Umeyr'in saat bir Muazza davranışı onun yetişme tarzının sonucuydu. Siyasi inceliği, aşiret liderlerine nasıl davranacağını, onlarla nasıl konuşulacağını çok iyi biliyordu. İnancından, ilkelerinden taviz vermeden, konuşmasıyla, davranışlarıyla gösterdiği saygıyla insanları etkiliyordu. Eğer öyle olmasaydı, kavga etmek için hiddetle gelen Saad bin Muaz'la kavgaya tutuşmak, ardından iki kabilenin tekrar savaşa başlaması işten bile değil. Birinci Akabe biatından bir yıl sonra, 622 yılında Medineliler hacca geldiklerinde, işlerinde ikisi kadın 75 Müslüman vardı. Medine'nin merkezinde yerleşik Es ve Hazış kabileleri Müslüman olmuştu. Ancak size şehir devleti şeklinde yapılanan Medine'nin kenarlarındaki vahalarında, küçük yerleşim alanlarında, bugünün tabiriyle köy veya mezralarında yaşayan Medine'li olarak kabul edilenler arasında hala putperestler vardı. Medine'nin yönetiminde söz sahibi iki kabile olan Es ve için Müslüman olması, Hazret'in lideri olan İbn-i Selül'ün gelişmeler karşısında bir şey söyleyememesi, bir müddet sonra onun da inanmadığı halde Müslüman görünmeye başlaması sonucunda Medine'nin yönetimi tamamen Müslümanların eline geçti. Zaten Yahudilerin Medine'nin yönetiminde herhangi bir iddiaları yoktu. Medine'nin yönetiminde iktidar alınanlar Erz kabilesi ve Hazrez kabilesiydi. İkisi birbiriyle savaşarak iktidar savaşı veriyordu. İkisi Müslümanlıkla birleşince, Müslümanlıkla kardeş olunca iktidar kavgası bitti ve Medine'nin hakim oldular. Medine'li Müslümanlar sürekli Mekke'deki olaylar hakkında bilgi topluyorlar, Müslümanların Mekke'deki durumlarına üzülüyorlardı. Özellikle İbn-i Selül'den ki i̇bn Selül sık sık Mekke'ye gelip gidiyordu. Mekke'nin önderlerinden duyduğu tehditleri Medine'ye ulaştırıyordu İbn-i Selül, moral bozuyordu. Bu nedenle Medine'liler Mekke'ye haç için gelirken başka düşüncelere sahiptiler. Rasul ile konuşacakları önemli şeyler vardı. Resul ile görüşmek istediler. Allah Resulü bu görüşmeye amcası Hz. Abbas ile gitti. Hz. Abbas'ın 2. Akabe buluşmasına giderken Müslüman olmadığı rivayet edilir. 2. Akabe buluşmasına Müslümanlar 12 kişi olarak katıldılar. Bunlardan 6 kişi bir yıl önce gelen Esad bin Zürare, Ah bin Haris, Rahif bin Malik, Ukbe bin Amir, Kutba bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Rab idi. Yeni katılan altı kişi ise Muaz bin Haris, Zekvan bin Kays, Ubade bin Es-Samit, Yezid bin Salebe, Abbas bin Ubade ve Ebul Heysem, Malik bin Teyyihan'dı. Konuşmayı Hazreti Abbas başlattı. Ey Hazretler, Muhammed'in aramızdaki mevkiyi bildiğiniz gibidir. Biz onu düşmanlarından koruduk. Hani daha önceki bölümlerde açıklamıştık. Kabile, aşiret anlayışına bağlı Arap anlayışı masalarda peygamberi kendi akrabaları koruyordu. Korumaya da devam edeceğiz. Kendisi burada ailesinin yanında, yanımızda izzet ve ikram içindedir. Ona gereği gibi bakıyoruz. Fakat sizinle bir anlaşma yapmak size katılmak istiyor. Ona verdiğiniz sözü tutmak kendisine muhalefet edenlere karşı gelmek hususunda azminiz kuvvetli ve sağlam ise buna bir diyecek yok. Fakat onu ele verecek, yanınıza geldikten sonra yalnız başına bırakacaksanız bunu şimdiden söyleyiniz ve onu kendi haline bırakınız. Bunun üzerine Medine'li Müslümanlar şöyle dedi. Dediklerinizi dinledik. Ey Allah'ın Resulü, siz söyleyin. Kendiniz adına, Allah adına istediğiniz andı bizden alınız, biz hazırız. Resul bazı ayetler okuduktan sonra kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de öyle korumak üzere size elimi veriyorum. Bera mağrur elini uzatarak beyat ettik ya Resulullah seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki kendimizi çocuklarımızı hanımlarımızı koruduğumuz gibi seni de koruyacak ve savunacağız. Biz zaten harp içinde yoğrulmuş kimseliz zırha alışkınız. Bu bize atalarımızın mirasıdır. Böyle sürekli zaten savaşıp duruyorlardı medeniler. Sonra sözü Ebul Heysem aldı. Ya Resulullah, bizim Yahudilerle bir takım bağlantılarımız var. Bu bağlantıları keseceğiz. Biz bunu yaptıktan sonra siz de Allah'ın inayetiyle muvaffak olunca bizi bırakıp kendi kavminizin yanına döner misiniz? Yani onlar da diyor ki Kısaca yani tamam biz sizi çağırdık, siz de bir başarı yol açtıktan sonra tekrar geri döner misiniz? Ki rivayetlere göre Resulullah hicretten sonra dönüş yoktur ifadesini sanıyorum bu vaattan sonra vermiş. Ki hicretten sonra Mekke'den Medine'ye hicret edenler Mekke'ye tekrar geri dönmediler. Kendisi de dönmedi. Resul gülümseyerek, kanım sizin kanınızdır. Siz bendensiniz. Ben de sizdenim. Kiminle dövüşürseniz ben sizin yanınızdayım. Kiminle barış yaparsanız ben de onunla barış yaparım. Bunu duyan hazreçler, biat için Resul'e ellerini uzatırken, Abbas bin Ubade hemen ortaya atıldı. Ey hazreçler, bu zata için biat ettiğinizi biliyor musunuz? Ona biatle, insanların kırmısına ve siyana karşı savaşa hazır olmayı kabul etmiş oluyorsunuz. İşin farkındalar. Bir felakete uğradığınız ve büyüklerinizin öldüğünü gördüğünüz zaman onu yalnız bırakacaksanız, şimdiden bırakınız. Bu daha doğru olur. Yoksa dünya ve ahirette rezil ve rüsvay olursunuz. Fakat ona verdiğiniz sözü tutacak malca felakete uğramayı, büyüklerinizin ölümüyle karşılaşmayı göze alacaksanız bunu yapınız. Çünkü dünya ve ahiret hayrı bundadır. Hepsi kabul ettiler. Ve Resulü ödenerek, ey Allah'ın Resulü, biz senin yanında olur. Bütün bunları yaparsak bize neyi vaat ediyorsun? Resulünün vaadı ne olabilirdi ki? Ayetlerin söylediğinden başka, hiç çekinmeden cennet dedi. Medeniler bu çok karlı bir alışveriş dediler. Bunun üzerine Resulullah kendisi hicret edinceye kadar Medine'yi yönetmeler için 12 temsilci seçti. Bu temsilciler, Arap kabilelerinin içindeki aşiretleri temsil ediyorlardı. Esve Hazreti içindeki. Bunlardan 9'a hazreçli, 3 tanesi evsiliydi. Medine'nin önde gelen okur yazar, tecrübeli, yönetimde ehil kişileriydi. Tarihi bilgilerde bunların adları şöyle sıralanıyor. Hazreçlilerden Ebu Umame Esad bin Zürare, Sa'd bin Rebi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Revaha, Abdullah bin Amr, Bera bin Mağrur, Sa'd bin Ubade, Ubade bin Samit, Münzir bin Amr. Esnilerden ise, Üseyd bin Hudayr, Sa'd bin Heysem'e, Ebu'l Heysem, Malik bin Teyyah'ın. Böylece Medine'de, Müslümanların otoritesi belirlenerek, devletin çatısı kurulmuştu. İkinci Akabe Biyatında yapılan şey, Medine'deki devletin kuruluş kararıydı. Akabe seyri, Akabe özler, Akabe Dev, Biat verenlerin tavırları günümüzün Müslümanları tarafından iyice kavranmalı. Aralarındaki bu sözleşmenin anlamlarını Müslümanlar çok iyi kavramalı. Müslümanlardaki devlet düşüncesinin inançta, akılda, kalpte, hayatta yerini bulabilmesi Müslümanların akabe gelişmelerini kavramalarıyla oluşacak. Değilse hiçbir şey boş hayallerden, içi boş sözlerden doğmamakta. Günümüzde çok basit bir sözü bile yerine getirmekten aciz olanların ağızlarını doldurarak devletten etmesi üzerinde düşünmeliyiz. Hele günümüzdeki gibi yabancı güçlerin, yani Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in destekleriyle Müslümanların devlet kurma hayali, Resul'ün sünnetiyle asla örtüşmez. Bugün Müslümanların devlet olma hayallerini süsleyen, geçmişte Osmanlı'nın üç kıtaya hakim olması, kültürden gelen devletle ilgili fıkhi kaydelerdir. Halbuki Mekke'deki mücadelede, Medine'deki gelişmeler, akabe biatleri zorlanan sonuçlar değil, aksine doğal serinde devam eden insanların emekleriyle, terleriyle, cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla, azimleriyle oluşan ama en önemlisi Allah'ın bir nimeti ve bir takdiridir. Çünkü iktidar da, zafer de, fetih de, başarı da Allah'tandır. Bu yönde gelen ayetler çoktur. İnsanlar gereğini yapar, iktidarı nasip edecek, zaferi verecek, fethi verecek, başarıyı verecek Allah'tır. Günümüzde kapalı kapılar ardında, cesaret gösterisinin yapıldığı, hayata yansımadığı gerçeği, en ufak bir zorlukta, Müslümanların, Müslümanlarla selamı sabahı kestiği gerçeği karşısında, en küçük, basit bir sözü bile, yerine getirme azminin, dikkatinin, ısrarının olmadığı gerçeğinde, Müslümanların bütün dünyayı karşılarına alarak, ancak devlet olurlarsa, Müslümanlığın olabileceğine dair inançları düşündürüştür. Bundan önceki bölümlerde Mekke'de gelen hükümlerden söz ederken, bütün hükümlerin özünden çıkan sonucu şöyle açıkladık. Müslümanları devlet yapacak bütün toplumsal kurallar Mekke'de gelmiştir. Aşağı yukarı 9 bölüm Mekke'de gelen hükümleri inceledik. 9 hafta. Tek tek üzerinde durduk uzun uzun. Mekke, Müslümanın, Müslüman toplumunun kimliğini, karakterini, yapısını belirleyen temel kuralların yaşandığı, Müslümanları devlete hazırlayan bir süreçtir. Ve bu sürecin her adımı biat'tır, Biat temellidir. Her adımı. Yani Allah ile sözleşmedir. Çünkü her ayet geldiğinde onlar işittik ve itaat ettik prensibiyle Allah'a biat etmişlerdir. Akabe biatleri bunun doğal bir sonucu, Medine ise Allah'ın takdir ettiği bir zaferdir. Müslümanların Mekke tarihinin özetinden çıkarmaları gereken önemli bir öz var. Müslümanların kafalarında, söylemlerinde, düşüncelerinde hiçbir zaman ikinci akabe biatına kadar devlet fikri olmamıştır. Yani İslam'ın tebliğinden, İslam'ın tebliğinin başlamasından ikinci akabe biatına kadar 11 yıl geçmiş bu süreç içinde Mekke'deki Müslümanların dilinden, aklından devlet fikri geçmemiştir. Söylemlerinde devlet fikri olmamıştır. Hatta hatırlayınız, Darun ve peygamberi Mekke'deki yönetime dahil etmek için elinden geleni yapmıştır. Ve Müslümanların tavırlarının kesinleşmesi için de Şafirin Suresi indirilmiştir. Hiçbir şekilde Mekke'deki yönetimle diyaloglar olmamıştır. Mekke'de gönderilen ayetler devletten, devlet kurmaktan söz etmemiştir. Ama devleti oluşturacak toplumun kurallarını oluşturmuş, toplumu oluşturan Müslümanların yetişmesini sağlamıştır. Mekke sürecinde Müslümanların hayalinde, idealinde, fikrinde devlet yok. Bu konuda herhangi bir tarihi de yok. Herhangi bir tarihi gelişmede yok. Aksine gelişmeler çok. Peygamberimizle Mekke'nin yönetimi için pazarlığa girişen davranışlar var, teklifleri var. Aksine gelişmeler çok. Bunları geri çeviren Resulullah var, bunları elinin tersiyle iten Resulullah var ve Darun Netve'de görevli olup Müslüman olanların Darun Netve'yi terk edişleri var. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Bekir, bunlar Darun Netve'de görevliyken, yetkiliyken, orada temsilciyken Müslümanlıktan sana terk ettiler. İkinci akabebiyatında Müslümanların Medine'ye hakim oldukları dolaylı ifadelerle belirtilmiştir. Rasul ve arkadaşları Medine'ye davet edilmiştir. Bu davetin sonucunu Medeniler çok iyi biliyorlardı. Bu davetin sonucu önce Mekke'ye ardından bütün Araplara karşı çıkmak ve bütün Araplarda savaşı göz almaktı. Rasul ve arkadaşlarına Mekke'yi dar edenlerin Medine'ye evet demeyecekleri muhakkak. Mekke'nin önderleri ve daha önceki bölümlerde anlattığımız Mekke'nin önderlerinin Arabistan üzerindeki etkileri ile Mekke'yi Müslümanlara, peygambere dar eden bu önderlerin, tıbbeles önderlerin Medine'ye rahat verecekleri asla düşünülemezdi. Medeniler bunu çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen Resulullah'ı ve Müslümanlara davet ettiler. Başlarına gelecekleri çok iyi biliyorlardı. Bu gerçeği bilen Medeniler kendilerini nasıl bir ateşin içine soktuklarının bilinciyle sıradan öylesine sözler değil, gerçekçi sözler vermişlerdi. Gerçekçi sözler. İşte biz 80'li ihtilalini gördük. Yolda karşılaşan Müslümanlar birbirine selam bile vermedi. Kalabalık 30 kişilik, 40 kişilik toplantılar üç kişiyi zor bir araya getirir hale geldik. 80'li yıllardaki tartışmaların arkasından gelişen ekonomik girdileri, siyasi gelişmeleri gördük. Şu anda birçok ateşli, o dönemin ateşli insanları şimdi iktidar içerisinde parsa topluyor. Nasıl bir söz verdi? İkinci Akabe Biatı'nın bir ucunda hayatı ortaya koyan sözler var, diğer ucunda kılıç vardı. İkinci Akabe Biatı sırasında Medine'lilerin canlımızı, malımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı koruduğumuz gibi sözleri Medine'ye hakimiyetlerinin açık beyanıydı. Onlar diyorlardı ki biz Medine'de canımızı, malımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyoruz. Ey Rasul, seni de canımızı, malımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı koruduğumuz gibi koruruz. Çünkü bize orada canımıza dokunacak, malımıza dokunacak, çocuklarımıza dokunacak, kadınlarımıza dokunacak bir güç, bir otorite görmüyoruz. Bu çok önemli. Emniyet ve Eman'ın iktidarı Müminlerin elinde. Müminlerin mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına, çocuklarına kimse dokunamıyor. Bu garantiyle buna inanarak Resulullah'a çağırıyorlar. Ve bunun için bütün Arabistan'ı karşılarına alacaklarını biliyorlar. Bugün en ufak görüş ayrılıklarıyla birbirine giren Müslümanların böyle bir sonucu yaşamaları mümkün mü? İşte tartışılan, konuşulan konulara bakıyorsunuz. Gıdı gıdı gıdı sürekli böyle ıvır zıvır konular. Müslüman kimliğinin üzerinde oluşması gereken vakur, inançlı, bilinçli sözler yerine, Müslüman toplumunun oluşması gereken birbirine kenetlenmiş insanlar yerine, ağızlarda devlet, dillerde tartışmalar ve tartışmaların hiçbirisi devletle alakalı değil. Müslüman kimliğiyle alakalı değil. Müslüman toplumunun kurallarıyla alakalı değil. Hiçbirisi ne Müslüman kimliğini oluşturacak bir yapıya sahip ne de Müslüman toplumunu oluşturacak bir yapıya sahip ne de o toplumu iktidara götürecek, iktidara nasip edecek, gelişmeye sebep olacak bir sonuca sahip. Bugün en basit sözlerini, çok basit bizde sohbet var. gelir misin? Tamam gelirim. Çok basit bir şey yok yani. Basit bir sohbet yani. Çay içilecek, pasta yedilecek, meyve yenilecek, biraz da Kur'an okunacak, ondan sonra bol bol gıdı gıdı yapılacak. Çok basit veya bir piknik ayarlarına çoşurluk gidilecek, hem bir eğlenilecek hem de bir sohbet yapılacak. Çok basit yani, zevk yani, sonucunda bir zevk var. Biraz da Müslümanlık adına kendimizi oyalamak var. Bu en basit bir söz bakın. Kaç kişi yerine getiriyor diye baktığınız zaman hemen dökülmeler başlar. Eğer 10 ise 6-7 kişiye iniverir, 4-5 kişiye verir. Gün geldiği gün ileri sürülen bahanelerle herkes bir şey bulmuştur, başka yere gitmiştir. Ve verdikleri sözlerin anlamlarını kavramayan bir anlayışın o akabedeki sonucu yaşaması mümkün mü? Henüz tevhide biatı bilmeyen, anlamayan, ayetlere biatı bilmeyen, anlamayan Müslümanların böyle bir sonucu yaşamaları mümkün mü? Onlar Rablerinden gelen ayetlere işittik, itaat ettik prensibi yerine, onlar kendilerine bir ayet okunsa hemen tartışmaya başlarlar prensibini yerine getirenlerin böyle bir sonucu yaşamaları mümkün mü? Kafada, idealde hedef büyük, sözler büyük ama icraatta en ufak bir şey de ben küstüm, ben yoğun bu işte, sen şusun ben buyum, bitti. Herhalde bu sorulara ihlasla yani samimiyetle cevap verdiğimizde halimiz tespit edilmiş olacak. Halimiz öyle akabibiyatındaki medinelerin verdiği söz gibi mallarımızı, canlarımızı, ırzlarımızı koruduğumuz gibi mümin kardeşlerimizi koruyacak bir azme sahip değil. Bütün bunları ateşe atıp bütün dünyayı karşılarına alacak bir azme inanca sahip değil. Biz daha basit bir şeyle sözlerimizi yerine getiremiyoruz. Görünen köy kulavuz istemiyor. Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman, dikkatli bir şekilde izlediğimiz zaman Allah'ın ayetlerini şunu görüyoruz. Müminler Allah'a ve Resulüne biat ederler. Allah'tan gelen ayetlere biat ederler. İşittik ve itaat ettik derler. Allah kendi ayetlerini tartışanlara onlar için şöyle diyor, onlar diyor. Gönderilen ayetleri sürekli tartışırlar. Ve nifak yaratırlar, çilik yaratırlar, üçlük çıkar, dörtlük çıkar, beşlük çıkar. Bugün 30 Müslümanı bir odaya sok, bir konu tartışmaya başla. Önce 2'ye, sonra 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e, sonra 6'ya bölünmeye başlar. İçimizde Allah'ın ayetleri etrafında birleşmek fikri düşüncesi samimiyetli bir şekilde ortaya çıkmaz. Ne yapıyoruz, ne oluyoruz arkadaşlar, 30 kişiydik şurada, bölünmenin zamanı değil, gelin Allah'ın ipinde buluşalım noktasına gelme açısı asla olmaz çünkü o ip tarsılıyor zaten. Çünkü gönderilen Allah'ın ayetleri etrafında toplanma yerine insanlar kendi kafalarındaki ayetlerin etrafında insanların toplanmasını istiyor. Bugün önümüzde bir gerçek var. Bu gerçek, Müslümanların önündeki gerçek... İnandığımız ayetler Allah'ın gönderdiği ayetler değil. Kültürümüzde var olan, kendi anlayışlarımızda yoğurlanmış, kendi anlayışlarımızla tevil edilmiş, kendi anlayışlarımıza göre şekillenmiş ayetler var. Biz onlara inanıyoruz. Aklımız, kalbimiz, ufkumuz, idealimiz, fedakarlıklarımız, duygularımız, ihlasımız Allah'ın ayetlerine teslim değil. Allah'ın ayetleri aklımıza, yorumlarımıza, yaşamımıza, anlayışlarımıza, çıkarlarımıza, mezhebimize, tarikatımıza, cemaatlerimize teslim. Biz aynı Kur'an okumuyoruz ki. Sahabe gibi veya akabede biat verenler gibi aynı Kur'an'ı okumuyoruz, aynı ayetleri okumuyoruz. Herkes kafasındaki ayet okuyor. Herkes aklındaki ayet okuyor. Ama akabede o biatı verenlerin Hangisi işte sayıyoruz isimlerini 10 kişi var, 12 kişi var, 6 kişi var, 70 kişi var, 80 kişi var. Onlar Allah'ın hayatlerini okuyorlar ve işittik ve itaat ettik diyorlar. Bu gerçek anlaşılmadıkça ve bu gerçek üzere biat edilmedikçe başka söze gerek kalmayacak. Ve Allah'ın dediği olacak, insanlar ancak layık olduğu şekilde yönetilirler. Bu ayetin hükmü hayatımızı özetleyecek, başka bir şey değil. Evet, bir saatlik konuşmayı bugün 20 sunum çerçevesindeki bir sıralamada ancak bugün gerçekleştirebildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mikrofonu bırakıyorum, hepinize iyi geceler diliyorum.